960. Konu, Hazreti Ömer'in kadınlara bulamaç yemenin yapılışını öğretmesi, Hazreti Ömer'i gördüm, bir kadının yanından geçti, kadın bulamaç denilen yemeği yapıyordu, Hazreti Ömer, bulamaç bu şekilde yapılmaz, dedi ve kadının elinden kepçeyi aldı ve şöyle yapılır diyerek bulamacın nasıl yapıldığını ona gösterdi.